Merhaba ben Vedat Ozan Bir Koku programına da hoş geldiniz. Bu hafta geçen hafta Ayşe Tolga Hanım ile yapmaya başladığımız söyleşiye devam ediyoruz. Ayşe Hanım bilenlerinizin hatırlayacağı gibi Şehnaz Tango gibi televizyon dizileri veya Hacı İvat Karagöz neden öldürüldü gibi sinema filmlerinde rol almış. Ancak daha sonra ilgisini çok farklı bir alanda aromaterapi alanında yoğunlaştırarak bu işin eğitiminin peşine düşmüş o diğer senin bu hoca benim diyerek muhtelif isimlerden el aldığı aromaterapi konusunda görece küçük ama önem ve ciddiyet olarak büyük Ayşe diye bir marka oluşturmuş. Kendisini gerek ürünlerinin hazırlanmasındaki ciddiyet gerekse müşteriye yaklaşımındaki sorumluluk sahibi tutumu nedeniyle de programımıza konuk ettik. Bilgili ve paylaşımcı bir aromaterapist olarak kendisiyle sohbet ederken söyleşimizi bir yayın ile sınırlamanın haksızlık olacağını düşündük ve bu hafta devam etme kararı aldık. Şimdi bu söyleşinin ikinci ve son kısmını dinliyoruz. Ayşe Hanım, ikinci hafta bir araya geldik. Geçen haftalar bir şey aklımda kaldı. Sizin web sitenizi verdik, blogunuzu verdik ama sizin bebekte de çok hoş, çok şirin bir dükkanınız var. O dükkanın adresini vermedik. Bir tarif edebilir miyiz? Postanenin hemen. Postanenin sokanlıyız. Bebek hamam sokak. Sokak içerisinde muhtarlığın hemen yanındayız. Ayşe dükkanın ismi evet. yani İngilizce yazılışı Aisha gibi. Hadia yazıldığı. Evet, evet, Arapça aslında... telaffuzu'nun İngilizce yazılışı Aynen öyle. gibi. Aslında ismin orijinali. Evet. Bu haftada biraz daha fazla aroma terapi üzerinde duralım diyorum. Aroma çok su istimal edildiğini söyledik. Ya ben de daha önce programlarda çok üstüne gidemedim çünkü hep bu endişeden yani su istimal eden insanlarla aynı paralelde düşmekten çok fazla korktum. Sizin bu konudaki yaklaşımınız nedir ve sizin bunlardan ayıran noktalar nelerdir? Biraz bu konuda bilgi alabilir miyiz? Tabii, aromaterapi gerçekten dediğimiz gibi son zamanlarda çok duyuyoruz böyle aromaterapi isimli bir çamaşır yumuşatıcı bile var. ama hani <gülüyor> Şey geliyor bana artık, ironik geliyor. Çünkü aromaterapi dediğimiz şey şu doğada gördüğünüz kokusunu verebilen, damıtmayla kokusunu verebilen bitkilerin, çeşitli bölümlerinin işte çamın iğnesi olabilir. Bir ne bileyim sandal ağacının kendi gövdesi olabilir, ağacın hmm. gövdesi. Karabiberin tohumu olabilir. Yani hmm. meyvelerden tohumlar çekirdeklerden, bitkinin meyvasından, çiçeğinden, kökünden, Her şeyin yaprağına, kökünden kadar. yaprağına kadar farklı metotlarla damatılmasıyla elde ettiğimiz çok yoğun o bitkinin çok yoğun özüne sahip. Bu öz hem sinerji gözlediğimiz yani aslında canlı bir organizmayı bir şişenin içine hapsediyoruz diyoruz biz. <gülüyor> hem farmasötik özellikleri yani ilaç özellikler kimyasal moleküler yapısından dolayı olan hem de farklı boyutlarda işliyor dediğimiz hem ruhsal, hem zihinsel hem de fiziksel boyutlarda işleyen bir bilim dalıdır aromaterapi. Bu yağları kullanarak elde ettiğimiz bir terapi metodudur. Aromaterapi aslında kökeni 5000 sene öncesine kadar gidiyor. Eski Mısır'da bunun kökenlerine rastlıyoruz. Eski Mısır döneminde kokuların çok önemli olduğunu biliyoruz. Biraz parfümeriye de giriyor ama o zamanlarda kullanılan çok doğal ürünler olduğu için ve yağların işte insan ruh sağlatımı üzerinde de etkisini fark ettikleri için pek çok şekillerde kullanıyorlar. Mesela güzel kokular yapmak için kendilerine hayvan yağlarını güzel işte ambelli ya da miski karıştırarak kafalarına koniler şeklinde koyduklarını bu mısırdaki hierogliflerde görüyoruz. Onun dışında mısırı en ünlü yapan şey zaten mumyalama metotları. Mumyalama sırasında reçinenin içerisinde sedir ağacı, servi ağacı. Frankincense dediğimiz günlük, olivanum dediğimiz şey. Mür reçinesi kullanılmış ve bunun e, özellikle koruma özelliği, prezervatif özelliği ve termit dediğimiz ya da zararlı kemirgenleri e, uzak tutma özelliği var. Dolayısıyla mesela zamanda İsrail'de hatta e, Tevrat'ta da geçiyor. Hazreti e, Süleyman'ın sandığı e, sedir ağacından yapılmış ya da sedir tahta koymuş ki o taht kolaylıkla yıkılmasın diye. Aromaterapi geçmişte böyle kullanılıyor. Zaten güzel kokular e, ruh sağ altında çok önemli olduğu için kullanılıyor. Fakat aromaterapi ismi hani sonradan günümüzde nasıl geliyor derseniz, işte artık sanayi devriminden sonra artık biraz daha yağlar daha kolay elde başladığı zamanlarda Sinyada, kimyaya simyada kimyaya dönüştüğü zamanlarda ha, bu arada evet onu da söylememiz lazım. Çok önemli bir şey. Çünkü imbiğin icadı ile beraber distilasyon değişiyor ve evet. i̇bn Sina ilk gülü damıtarak damıtmayı buluyor ve böylece aslında ilaç sektörüne de geçiyor gül damıtmasıyla bir bildikleri bitkilerin öz yağlarını kullanarak aslında ciddi bir şekilde oral yoldan yani ilaç gibi kullanarak insanları iyileştiriyorlar aromaterapi buradan, sonra günümüze kadar nasıl geliyor? Fransız bir kimyagerin tesadüfen bir laboratuvarında yaşadığı bir kaza sonucunda aromaterapi yağı, lavantanın yanıklarına iyi geldiğini fark ediyor ve bu öz yağlarını, bu bitkilerden edinilen bu yağların aslında kimyasal moleküler yapılarını incelemeye başlıyor. Daha sonra 1900'ler geldikten sonra işte özellikle 1940'larda gene Fransız kimyagerler ve bilim adamları çok ciddi incelemelerde bulunuyorlar. Bunların analiz kağıtlarını çıkarıyorlar. Çünkü bilimsel bir dayanağı olması için gönüller üzerinde deniyorlar. Ve gerçekten... Analiz kağıdı derken yani. gaz kromotografi analizinde bahsettiriyorlar. Aynen öyle. Hı. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Çünkü orada bir aynı yağın içerisindeki kimyasal bileşiklerinin ne etkilerde olduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda bizim için ürün devamlılığı önemli. O yüzden biz o e, kağıtlara da taşıtlara çok fazla bakıyoruz. Bütün bu sistemleri oluşturuyorlar. Günümüze gene 60'larda 70'lerde bir çiçek çocuklara devri oluyor. Bir Hindistan tekrar keşfediliyor biliyorsunuz. Bir paçulliler, bir sandallar tekrar geliyor. Bir medite haller geliyor. O zamanlar da tekrar günümüze kadar geliyor. Şu anda zaten 90'ların başından beri hep aynı şeyi söylüyoruz. Ee, i̇nsanların Fazla hızlı, doğadan ve özlerinden uzak yaşamayla başlayan bir hastalık akımı var maalesef. 7'den 77'ye çok genç ölümleri de görüyoruz. Dolayısıyla sağlıklı olmak ve geriye dönüş trendi bir sağlık e, manyaklı kabaca diyebileceğim bir şey başladı. Bir wellness lafı başladı. E, bundan sonra da aromaterapi de tekrar tek gündeme geldi. Pek çok diğer aslında bildiğimiz, eski bildiğimiz şeyler yeni modaymış gibi geldi ama bunlar aslında bizim eski bildiğimiz şeyler. Evet diğer yani işte. zaten damıtma da dediğiniz gibi i̇bn Tabii. Şeyler. Alkündi var galizane dönüm, Câbir var Aynen falan evet. gibi. Hep aslında bize çok yakın coğrafyalardan çok. çıkmış. Yani Arabistan'ın bütün kokuları falan diye geçer. Ozan'ın bize... şeyinden de bahsedilir. Mesela evet. İsa da ilk doğduğunda, işte üç akil insan onu ziyaret ettiğinde, evet. mür e, Günlük, mür. Frank insan evet. denilmiş. Günlükle Sığılığı'yı da karıştırmamak lazım Aynen herhalde. Evet. Biz de ikisi beraber Aynı kullanılıyor. Kullanılıyor. kullanılıyor. Bu kelime bari. karmaşısını Hı -hı. çok fazla yaşıyoruz. Barifi. Böyle bir literatür sorunu var. Da, hani daha önce de söylediğim gibi latince isimleri, botanik isimleri bizde burada doğru. belirleyici olacak. Biz halk ismine bakmıyoruz genel literatüre. Dünya üzerinde aynı ürün olup olmadığından emin olmak için genel bir, uluslararası bir termin olduğu için biz botanik ismiyle gidiyoruz. O yüzden de neyse onu kullanıyoruz. Mesela Fra frankincense onun latince ismini kullanıyoruz. Ya da mürün latince ismini kullanıyoruz. Böylece anlıyoruz. karışıklık olmaması için. Dinlerden geldiniz. İsa'da da 3 tane kişi ona şey sunuyordu. Tarihte çok var. Bir de Osmanlı'ya gelecek olursak zaten biliyorsunuz aslında Osmanlı imparatorluğunun derinliğini burada konuşmaya hani programlar yetmez. Ama onlardan en önemli, beni en çok etkilenildi parfümcülük ama kabaca parfümcülük diyebileceğimiz için aromaterapi de olduğu ve pek çok şeyin de olduğu bir temelde kullanılması. Türkiye'nin böyle bir kökeni var. Osmanlı zamanındaki kaynakçalara ulaşmak çok zor. Var olan kaynakçaların pek çoğu kendi yorumlarına bakıyor. En büyük istediğim şey buydu açıkçası. Bu markayı yaratırken de aslında en çok istediğim şey buydu. Hmm. Buradaki köken, yani buradaki atalarımın yaşadığı aromaterapinin izlerini sürüp eski formülleri yeniden modernize ederek gerçekten bir modern Türk-Osmanlı markası yaratmakta. ama o çok ulaşılamadı. İnşallah hani gelecekte biraz daha ona, şimdi buna hakim olduktan sonra ikinci bir fikir olarak bunları yap düşünüyorum hı hı. E dediğiniz gibi yani hani bütün buradan geliyoruz aromaterapi aromaterapi o yüzden suistimali çok açık Çünkü bu trendlerin içerisinde ve trendin içinde yer alıyor bütün otellerin spalarında ya da güzellik merkezlerine bir aromaterapi masajı var bizi buradan ayıran şey nedir diyecek olursanız işte burada aromaterapi bilim olarak bilim dalı olarak eğitimini almamız Çünkü aromaterapi de bizim öncelikle baz aldığımız şey hastamız Buraya geldiğiniz zaman aromaterapi seansında ne yapıyoruz? Bir aromaterapi seansında biz bir konsültasyon yapıyoruz. Konsültasyondaki amacımız sizi dinlemek, sağlık geçmişinizi dinlemek. Sağlık geçmişinizin içerisinde sizin yeme alışkanlıklarınız, tuvalet alışkanlıklarınız, geçirmiş olduğunuz e, ameliyatlar ya da kazalar, kullandığınız ilaçlardan tutunluğu su içmeniz ya da terlemeniz ya da dışkınızın rengine kadar. Aynı zamanda ruhsal seviyenize yönelik de sorularımız oluyor. İşte karakter yapınız olsun, stres değişikliğiniz olsun. Mesela soruyorsunuz? Kendinizi nasıl tanımlarsanız diye soruyor. Mesela siz kendinizi nasıl tanımlarsınız? Nasıl bir insansınız? diye soruyoruz. Oradan biraz insanların çoğu zaman bana söyledikleri şey Ay ben uzun zamandır böyle bir şey düşünmemiştim oluyor. Kendilerinden çok uzak yaşadıklarını gösteriyor. Ya da terapistime bile bunları sormuyor Niye size bir... sorayım diyor. <gülüyor> söyleyeyim diyor. İşte bazıları da utanıyor. İşte tuvaletinin rengini evet. soruyoruz. Çünkü bizim Çin tıbbın, Oriental Medicine üzerine eğitim aldım. Bizim için sizin tırnağınızın renginden sesinizin tonuna, idrarınızın renginden yeme alışkanlıklarınıza ya da terleme sıktığınıza kadar her şey bir şey gösterir. Dolayısıyla biz bunları bir bütün olarak ele alıyoruz. Çünkü bütünsel yaklaşım demek. Birazcık burada yine ortodoks batı tıbbını kötülemek istemiyorum ama background'u yaklaşık 300 sene olan ve sadece semptoma yönelik çalışan ve o semptomun neden olduğuna bakmadan sadece o semptomu götürmeye yönelik ve onu kişiye özel değil. Yani bir tek ilaçla ve o ilacın şeyiyle yapmaya çalışan ortodoks batı tıbbından ayıran şey kişiye özel olması. Bütünsel yaklaşım bu. Çünkü sizin başınızın ağrımasının nedeni başka birinin başının ağrması nedeninden çok farklı Aromaterapiyi en önemli yapar evet, şeyin bu, bu olduğunu altta bir kere daha göstermek. Parmak lazım izimiz değil mi? nasıl birbirinden farklı? Her parmak izi farklı, her kişi birbirinden farklı. Dolayısıyla aromaterapi şöyle söyleyeyim bütün bütünleyici yaklaşımların hepsi böyle. Kişiyi tanımak kişinin ihtiyaçlarından, kişinin sağlık sorunlarından yola çıkarak aslında sonuca değil, nedenek odaklanarak şifaya. Yani sondan başa gidiyoruz. Biz sonuca bakmıyoruz. Sizin başınızın ağrımasını tabii ki çok basit bir şekilde giderebiliriz. Al böylece ödeririz ve giderir. Ama başınızın ağrıması gitmek. Sadece kir, pisliği halının altına süpürmüş olursunuz. O neden devam edecektir. Dolayısıyla kişilere biraz da ağrıma sebebi rahat kalır. Ağrı gider ki. de Aynen sebebi. öyle. Ağrı kalıyor. Dolayısıyla hani sizin de kendi sağlığınız sorumluluğunu üzerine almanız için bir şey. Aslında adım adım beraber gidiyoruz. Sizi de o fenerle karanlık doktorunuza ışık tutuyoruz. Biraz daha farkındalık yaratıyoruz. Aromaterapide burada yapılan şey şu. İşte bu kişiyi dinledikten sonra kullandığımız yağlarla gidiyor. Mesela ciddi uyku probleminiz var. Ha, insomnia probleminiz var. Ve bu insomnia probleminizin birden farklı soruncu olabilir. Burada da Çin tıbbı devreye giriyor. Çünkü dilinizin üstüne bakıyorum. Dilinizin üzerinde gördüğümüz şeyler farklı bölgelerde. işte dilinizin rengi olabilir. Üzerindeki tortusu olabilir. Orta çizikler, kenarındaki diş izleri hepsi bize bir şey gösteriyor sizinle ilgili. Meridian sistemi dediğimiz bir bütünsel sistem var. Biliyorsunuz 5000 senelik bir bilim dalı Çin tıbbı aslında. Ve bu meridianlar bizim enerji merkezlerimiz. Ve enerji merkezlerimizin hepsinde bu enerji tabitçe ve serbestçe akması gereken şeyler. Akmadığı zaman enerji blokajları oluşuyor. Oluştuğu zaman kişide fiziksel boyutta, ruhsal boyutta hastalıklar oluşuyor. Öncelikle fiziksel boyutta kendilerini gösteriyorlar. Kaslar ağrılıyor, kısalıyor, sinir sıkışmaları oluyor. Beli ağrıyor kişinin, boynu ağrıyor ama tamamen başka bir şey oluyor. Daha sonra başka boyutlara ve ilerlediği takdirde de bizim inancımız o ki daha ciddi hastalıklara kadar gidiyor. Dolayısıyla Çin tıbbıyla Kombine ediyoruz bütün bu sizden aldığımız konsültasyon sonuçlarını ve orada bir yağ karışımı yapılıyor. Bu yağ karışımı ne oluyor? İşte kişinin o durumuna uygun yağ karışımları. Kabaca isterseniz Çin Tıbbındaki prensiplerden de hemen kısaca bahsedeyim. Chi dediğimiz bir şey var. Chi bizim hayat enerjimiz. Ki, Prana diye. Prana diye Hindistan'daki ayurvedik sistemde geçer. Ki diye Japon ve Çinlerde geçer. Chi dediğimiz şey bizim hayat enerjimizdir. Evrendeki bütün organik varlıklarda, ağaçlarda, taşlarda, mineral taşlarda, insan hayvanlarda olduğuna inandığımız doğal bir enerjidir ki ve biz bunun serbest çakması gerektiğini düşünürüz. Vücudumuz üzerinde akan çiğnin dışında bizim Yin ve Yang dediğimiz dişi ve erkek olarak kabaca anlattığımız ama dünya üzerindeki pek çok fenomen, birbirine zıt fenomenler gece gündüz, kış, zıtlar dediğimiz insan vücudunda da bütün bunların karşılıklarının olduğu bir sistem vardır. İşte bizim yin organlarımız vardır, yang organlarımız vardır, sistemlerimiz vardır gibi. Kişilerin hepsini bunların dengede, biz denge üzerinden gideriz. Dengede olması gerekir. Birinin baskın birinin aşağıda olduğu durumlar bizim için dengesizlik durumlarıdır. Bunları dengelemeye çalışırız. Yağlarımızın da yin ve yang özellikleri vardır. Yağlarımızın çiği dengeleyici, çiğinin gücünü arttırıcı ya da işte durgun çiği hareketlendirici ya da hareketli çiği durdurucu özellikleri vardır. Bütün bunlarla yağların farmasötik özellikleri yani organik kimya devreye girer onların kimyasal moleküler yapılarının fiziksel boyuttaki karşılıkları işte atopik dermatit problemi sivilce problemi, atıyorum yara problemi, sihir problemi gibi pek çok şeyde bu farmasötik özellikleri devreye girer ama ondan sonraki diğer ruhsal ve zihinsel boyutta da aynı zamanda gene farmasötik özartiye girer. O yani işte rahatlatıcı olması sinir sistemi üzerinde, Limbik, limbik sistemler özellikle. Limbik sistemin çok önemli olduğunu altında bir daha çizmek Tabii istiyorum. Evet. Çünkü beş duyumuz içinde bir tek koku duyumuz direkt Hı -hı. limbik sisteme Dolaysız Bazı. bir erişim. Evet. Ve yani bu kendini iyi hissetme hali böyle havadan bir kendini iyi hissetme hali değil gayet yani hard fact bir şey yani moleküller beynimizde belli bölgeleri tetikliyorlar. Hı -hı. Ve çok, çok hızlı, hızlı tetikliyorlar. Çünkü beyninize evet. çok yakındır. Bilincine sistem... varmadan verdiğiniz tepki evet. zaten limbik sistemin Bizim en verdiği... sistemlerimizden biridir. Kaç kurtul dediğimiz bir sistemdir. Bizim atalarımızın mağara zamanında yaşarken, işte hayatlarını kurtarıp şu ana kadar evlilmelerine neden olan şey limbik sistemdir aslında. Tabii, tabii. Kokularla... E, ne yiyip ne yiyeceklerine dair? Nasıl e, hissedeceklerine dair? Kokuyla Söyüm ilgili hani yani. eğer konuşmak gerekirse o da gerçekten çok uzun bir koku. Kokunun insan üzerindeki etkisi, kokunun hayvanlar ve bitkiler üzerindeki etkisini anlatmıyorum bile size. Yani Anılmaz şeyler sunabiliriz. Fankler sunabiliriz. Bunlardan en basitini çok kısaca anlatayım. Geri gelmişken çok keyifli bir şey çünkü. Fransa'ya eğitime gittim ben. Provence'a. Organik kimya eğitiminde oradaki tarlalarda ve dağlık yerlerden geziyoruz. Hocamız bize sedir ağaçlarını ve servi ağaçlarını gösteriyordu. Pardon, ardıç ağaçlarını. Ardı ardıç ağaçlarıyla ilgili şöyle bir bilimsel şey yapılmış. Ardıç ağaçlarıyla ilgili bir ormanda bir kilometre uzakta marangozlar ağaçları kesiyor ve o sırada ardıç ağaçlarının reçinelerinden özel bir salgının havaya yayıldığını ve ilerideki ağaçlar üzerinde alert etkisi olduğunu bulmuşlar. Yani hani buradan şuna geliyoruz. Hayvanlarda bu var, insanlarda bu var Bitkiler alemine hiçbir zaman biz şey diye bakmadık ama bitkiler aleminin de herhalde bir yüz senemize alacak gizemini çözmemiş. Çünkü iletişim sistemleri var. Birbirlerini uyarıyorlar. Bak biz böyle bir tehlike yaşıyoruz dikkat et diye. E gerçekten ağaçların ciddi titreşim farklılıkları, frekans farklılıkları alarm yani yani. Diye görülmüş. Evet, evet. Dolayısıyla dediğimiz şeye gelecek olsak limbik sistem çok önemli. Gerçekten. Artık juniper. Juniper. Juniper. Juniper. Şeyi sormak istiyorum. Yani çok basit bir soru olacak. Çok güzel anlattınız her şeyi. Fakat bir dinleyicimle bu aromaterapi üzerine bir zamanlar bayağı yazışmıştık. Ve ikimizin de ortak bir problemi var. Şunu merak ediyorum. Yani bu Çin tıbbı diyorsunuz ki aslında Çin tıbbını da ben bu da çok ilginç geliyor bana. Çin tıbbıyla ile Osmanlı tıbbının da örtüştüğü çok fazla yer var. Yani orada sizin Çin'in dengesine bakarken burada da farklı tanımlar ama dengeler geliyor. Aynı Mesela şeyden Sıcak, soğuk, işte yaş Aynen. kuru gibi bir takım. Aynı tamamen yani, aynı. Ayruvede'ye ben... gittiğinizde de aynı zaten. Değil Hep mi? Hepsinin özü aynası. Yani bu o zaman yani Çin tıbbı diye böyle sabitlemeden genel bir çerçevede baktığımız zaman bizim bir takım defeklerimiz izleyeceğimiz defeklere uygun bir takım mastarlar mı vardır ki şu sorunuma şu iyi gelir gibi. Buna evet derseniz bir soru soracağım. Doluncu söylüyorum bunu. Ee, şu soruna şu iyi gelir, genel başlık olarak diyebiliriz ama işte hani kişiye kişi özellik, özellik durumu var. Sizi dinlememiz lazım hmm. yani. Ama genel sorun. olarak üst başlıkta tabii ki belli sorunlara, belli yağlara hmm. iyi gelir genel Peki şunu sormak istiyorum. Benim gibi pek çok kişi bu dağıttan bitir Tahmin ediyorum. Ve bunun çözümünün sizin vasıtanızda olup olamayacağını için içindeyim. Sigarayı bırakabilir miyiz aromaterapiyle? Aromaterapi ile sigarayı bırakmanıza destek olabiliriz. Sigarayı bırakmak çünkü şeydir, şimdi nikotinin biliyorsunuz insan üzerinde ciddi bir bağımlılık yaratıcı bir etkisi var. Bunun kimyasal yapısı dışında ben şuna da inanıyorum, orada aromaterapi etkili olabilir. Bazı kişiler fantezime daha meyil Bağımlılık anlamına daha meyredenir. Bu da bizim toprak elementiyle, dolayısıyla dalak, dalak ile alakalı bir şeydir. Çok kabaca söyleyeyim. Hı. Toprak elementini dengelememiz gerekir. Bu kişiler çok kalpten kişilerdir. Sevdiklerimi çok sev kalpten severler, ailelerine çok düşüklerdir. Yatkınlar Obsesyona yatkınlardır. E, bu obsesyonu rahatlatabiliriz. Yani ateş ve toprak notalarını birazcık dengeleyebiliriz. Hı. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimizin sonuna geldi. Sohbet bitecek gibi değil. Haftalarca devam eder ama inşallah bir araya bir süre girdikten sonra tekrar bir sohbet yaparız. Ee, Ayşe Tolga Hanım'a çok teşekkür ben ediyorum. Çok Kapatmadan teşekkür önce teşekkür sizin tekrar ederim. bir web sitenizin adresini www.aisa.com.tr Geçen hafta sohbet ettiğimizde sizin dükkanınızın adresini verdik. Ama galiba dükkanı Ocak ayından itibaren devam ettirmeyeceksiniz. Evet, yani hani yeni yıl yeni başlangıçlar olsun dedik. Çünkü Hı -hı. bir tek bir noktada hizmet vermek birazcık uzaktan kumandayla bir bebek annesi olarak benim için çok zorladı. Dolayısıyla eczanelere girerek daha hedef kitleye yakın ürünlerin pazarlandığı bir yer. Yani. Çok bir şifa özelliği çok olan ürünler. Dolayısıyla Türkiye genelinde pek çok eczanede aşırı ürünlerin olacak. Birebir daha yakın Hı -hı. olacak tüketicimize. Onun dışında İzmir'de bir bayimiz var. Sakura. Hı -hı. E, online olarak hizmet veriyoruz zaten. Website Web sayfanız çok güzel ve doyurucu zaten. Aslında şunu söylemeyi unuttum. İki haftadır konuşuyoruz. Ürünlerinizin ambalajları da çok şık. Ve çok yani mi? ben tabii teknik içeriklerini çok fazla bilemem. Koku açısından baktığım zaman da çok hoş kokuyorlar. Yani. Beğendiniz mi? Yasemin'inizi falan çok beğendim. Çok Yasemin'de ha. böyle bir ağırlık ve hayvansızlık olması gerekir ki o da gayet şey bir şekilde mevcut. Çünkü genelde Yasemin deyince çok tatlılaştırıyorlar Doğru. insanlara. Bir karışım gibi. yaptım ben orada. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Çok zevkliydi. Ayşe Hanım'a sohbetimize katıldığı için tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya yani gelecek yıl bir başka kokuda buluşmak üzere. Hepinize mutlu ve sağlıklı yıllar diliyoruz. Soru, öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. kokuprogrami.yahoo.com Programlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri yayınlardan hemen sonra facebook.com Taksim Koku adresinde görebilir. Yorum ve sorularınızı da oraya yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, Radyonuz Koku